إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن الله فلا مضل له ومن له وأشهد الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in emmâ ba'd. Bugün 12 Kasım 2011 Cumartesi. Selefin fehmi bağlamında iman, küfür, şirk, nifak ve tekfir meseleleri derslerimizin üçüncü dersi. Şurada şunu belirtim kardeşler. Ee, dedik ya, önce imanı mücmel yani özlü bir şekilde alacağız. Ee, daha sonra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 Yani hariciler demiştir ki herkesi kafir gören, iman tek bir cüzdür. Birazı giderse hepsi gider. O yüzden ee, ana babaya iyilik yapmayanı da tekfir etmişlerdir. Mürciyeye bakıyoruz, o da aynı mantıkla yaklaşmıştır. Herkesi imana sokan taife. Demişlerdir ki iman bir bütündür. Sende varsa ee, kısımları, imandan şeyler, o zaman bütünü vardır demek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 Küfür görmediği meselelerdense deriz ki bunun terki küfür değildir. Haramdır veya daha alt derecede her neyse. Eğer söylediği şey ihtilaflı meselelerdense, küfür olup olmadığı ihtilaflı meselelerdense deriz ki ehl sünnet arasında bu konuda ihtilaf vardır. Sen git delillere bak, kalbin neye mutmayın oluyorsa onunla et bitti. O yüzden kardeşler bakın, bunların derecelerini söyleyeyim size. Ne dedik?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 Ama ben hadis inkarsıyla evet sünnet vahiy midir değil midir bunu ispatladıktan sonra sünnetin vahiy olduğunu kabul etsem ben menheçte anlaş, anlaşsam diğer bütün meselelerde anlaşacağım. O yüzden burada menheç noktası önemli. Vurgulamak istediğim ben bu görüş ehli sünnetin görüşüdür. Ve bidat olmakla addedilemez bu görüş. Bu görüşün sahiplerinden büyük imamlar gelmiştir.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 Ama azalarla yapılan amellerin cinsinin bütününün terki gündeme geldiği zaman kardeşler ehli sünnetin icmasıyla bunun terki küfürdür. Bakın namazı tek başına ele alsak dedik ihtilaflı. Orucu tek başına ele alsak ihtilaflı. Ee, zekatı, haccı tek başına ele alsak ihtilaflı. Ana babaya ele alsak dedik ki ne küfür değil. İşte e, eşin nafakasını sağlamayı terk etme küfür değil. Tek başına meseleleri al, al, aldığımız zaman hükmünü söyledik.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 önümüzdeki derslerde anlatacağız Allahu alemu sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.